Rengi yakut, lemsi ateş, gonca femler görmüşüz. Yare dert, avyare derman, çok sanemler görmüşüz. Nest olur yadıyla yaran, özgedemler görmüşüz. Hayli şef encümden efzun camı Cemler görmüşüz. Bezmi meyden sonra subhi muhteşemler görmüşüz. Seyre dalmış gül görüp gülşende lal olmuş hezar, Besteler nakletti hublar meclisinden ruzigar Teşnedir bir lahza ayrılmaz çemenden cuyibar, Hüsnü aşk ikliminin feyziyle sermesti bahar, Rengü buy eksilmeyen bağı iremler görmüşüz, Binde birdir şimdi dilden yar için zareyleyen. Kendisini inkar eder hep aşkı inkar eyleyen Ehli dil olmak gerektir meyli dildar eyleyen Meyle hafız neyle Mevlana'yı tezkar eyleyen Pür terennüm kişveri ruh acemler görmüşüz Duymuşuz gurbette sessiz can aş feryatlar Çaresizlikten içip berbat olan abadlar Zahiren şen batınen ah eyleyen naşadlar Şu şirinler yüzünden dağ delen ferhadlar Aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz Gül niyaz eylirse aşık andelip olmaz mülal. lal Keşfi esrar eylemek ey muhal Aşkı anlatmazsa öksüz bunca tahmiz kıylü kal. Zikre layık bahsi ancak zevkidir ömrün kemal. Gerçi talihden nihayet sistemler gör.